Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve eshabihi ve etbaihi ecmain Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd Alemlere rahmet olarak gönderilen İki cihan serveri efendimize salat ve selam. O nebinin mübarek ellerinde yetişen bütün ashab-ı kiram efendilerimize selam. Bugün adına burada meclis kurulan Abdullah İbni Selam'a da selam. Siz onun adına kurulmuş bu meclise uzaktan yakından icabet eden tüm kardeşlerime de selam olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Elhamdülillah Cenab-ı Hak 82 il 82 sahabi projesinin 71. programına eriştirdi bizi. Hitamını görmek hepimize nasip olsun inşallah. Derdimiz ashab-ı kiram efendilerimizin rehberliğinde, önderliğinde, öncülüğünde yaratılış amacımız kul olmak olduğu için Allah'a kul olmanın adı olan Abdullah olmayı yeryüzünün en güzel Abdullahlarından öğrenmek. Çünkü onlar sahabe nesli dediğimiz o güzide nesil yaşadıkları hayatla Allah'tan tasdik almış bir nesildir. Allah onlardan razı, onlar da Allah'tan razı olmuştur. Böyle bir ikinci nesil olmadığı için biz Allah'a kul olmak için yaratılan insanlar kulluğun en has hali olan ashabı kiram efendilerimize bakarak ancak hayatlarımızı ve kulluklarımızı bir şekliyle Rabbimizin istediği noktaya seviyeye kazandırabiliriz. Bu projenin en önemli amacı budur zaten. Abdullah olmayı anlatıyoruz aslında. Allah'a kul olmanın ne demek olduğunu ismi Abdullah olsun ya da olmasın ama size denk gelen öyle oldu Ashab-ı kiram efendilerimizden öğrenmeye çalışıyoruz Mevla son nefesimize kadar böyle güzel hayırlı yolculuklardan bizi ayırmasın son nefesimizde de inşallah huzuruna bizi kendisine yakışır bir kulluk üzere nefsimizi nefesimizi ona emanet etmek adına bizlerden alsın, o emanete ihanet edenlerden etmesin. Aziz Kastamonu'lu kardeşlerim, projeyi oluştururken aslında Kaysul Hemedani ismi üzerinde epey çalıştım ben. Dedim ki o isim üzerinden eğer bir şeylere ulaşabilirsem, ben Kastamonulu kardeşlerime onu anlatayım. Çünkü biliyorum siz sahabi diye biliyorsunuz ve öyle ihtiram ediyorsunuz. Bugün elimizdeki mevcut tabakat ve ensap kitaplarının özellikle de sahabe hakkında bize bilgi veren içinizde biliyorum işin ilgileri var. Onlar biraz daha meselenin içerisine dahil olsunlar diye eser ismi vermemde bir mahsur yok i̇bn Hacer'in el isabesi gibi, i̇bn Esir'in ustul gâbesi gibi, i̇bn Abdilber'in el istiabı gibi, İbn-i Sad'ın tabakatı gibi, İmam Zehebi'nin siyer-ü alamun gibi, yani elimizdeki mevcut ana kaynakların tamamını taradım. Ancak üzülerek söyleyeyim ki, Gaysul Hemedanin ismine, özellikle de Anadolu topraklarına gelerek, Belki bir isim karıştırması olabilir. Gays ismindeki bütün sahabileri işin içerisine dahil ederek geniş bir araştırma yapmama rağmen o ismi sahabi olarak tespit edemedim. Bu tabii ki nihai bir araştırma değil üzerinde daha da durulması gerekir. Ancak ben ulaşabildiğim kaynaklarda böyle bir ismi doğrulatamadığım için size Abdullah İbni Selam'ı seçtim. Neden? Her ismin o ilde anlatılmasının bir sebebi var. Burada Abdullah İbni Selam'ın anlatılma sebebi nedir diye merak ediyorsunuzdur. Onu sizinle paylaşayım. Elhamdülillah Kastamonu veliler diyarı diye bilinir. Evliyalar da kullanılır da bir mahsuru yok ama evliya Arapçada zaten veliler demektir. Onun için en doğrusu velilerdir veliler diyarı olarak bilinir gerçekten başta Şeyh Şaban'ı veli hazretleri olmak üzere çok büyük bir müfessir olan Aladdin Efendi ve onlarca isim bu topraklarda tarihin içerisinde iman adına ilim adına irfan adına hikmet adına çok büyük gayretler ortaya koymuşlardır. Anadolu'nun bu yönüyle Kastamonu'su bir iftihar vesilesidir. Veliler konuşulmaya başlandığı zaman bu vilayetin biraz farklı bir yeri vardır. Madem öyle, madem burası veliler diyarı olarak bilinir, o zaman veliliğin bir standardı var. Asr-ı Saadet'ten bunu öğreniyoruz. Hepimiz Allah'ın izniyle veliyiz yani Allah'a dostuz. Ama bu dostluk seviyemiz arttıkça asıl bizim veli kulu, kulu olarak kullanmamızın anlamı da buradadır. Yani Allah'a yakınlık arttıkça mukarrebinden olma sıfatına vasfına layık oldukça orada bir standart görüyoruz ki asrı saadet dediğimiz o dünya bu işin temel ölçülerini bize gösteriyor. Allah'a dost olmak, Allah'a yakın olmanın en önemli vasfı pazarlıksız bir biçimde iman etmek ve onun da en önemli gereği teslimiyeti istenilen oranda hayata hakim kılmaktır. Hal böyle olunca veliler diyarında bu vasfı öne çıkan bir sahabi efendimiz anlatılmalıydı. Peki biz pazarlıksız iman dediğimiz zaman ve onun da en temel vesilesi olan teslimiyet kavramının üzerinden konuşmaya başladığımız zaman sadece asr-ı saadet dünyasında Abdullah İbni Selam yok ki. Hangi sahabi efendimizden bahis açarsak açalım varacağımız yer onların birer teslimiyet kahramanı oluşlarıdır. Çünkü onların iman ettiği sallallahu aleyhi ve sellem onlara yürü dediler yürü dedi arkalarına bakmadan yürüdüler kal dedi kalmak bazen acıtır durmak bazen yürümekten daha zordur ama kal dediği anda bir çivi gibi çakılıp kaldılar yat dedi onlara Kalkmak üzere değil ölmek üzere yattılar. En güzel örneğidir Hazreti Ali'nin hicret gecesi yatışı. Yattılar. Öl dedi. Vallahi gözlerini kırpmadan öldüler. Vefatıyla arşı titreten Sad bin Muaz'ı hatırlayın. Bedrin öncesinde Resulullah onlarla istişare edince ne diyordu Sad bin Muaz? Ya Resulallah. Eğer bize desen ki dalın şu Kızıl Denize vallahi bir tekimiz arkada geride kalmayarak Kızıl Denizin içerisine dalıveririz. Çünkü onlar böyle iman etmişlerdi. Ve bugün bizim azını bildiğimiz ya da bilmediğimiz Yaklaşık 2000 bin tane sahabe efendimizi çok iyi tanıyoruz. Hayatlarına dair bilgiler var ama on bine yakının ismini biliyoruz. Bunların hepsi için konuşalım. Hepsi birer teslimiyet kahramanı, birer pazarlık imanı, imanı noktasında abidevi şahsiyetidir. Ama neden özellikle pazarlıksız iman deyince Abdullah İbni Selam aklımıza geliyor. Bunun çok önemli bir sebebi var. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam biraz sonra size bazı ayrıntılarını anlatacağım. Bazı Kur'an ayetleri nazil olduğu zaman iki sıfat kullanıyor Abdullah İbni Selam için. Mümini Beni İsrail şahidi Beni İsrail. Beni İsrail'in mümini Beni İsrail'in şahidi. Bunları kullanırken ilgili ayetlere baktığınız zaman o ilgili ayetlerde Abdullah İbni Selam'ın en önemli vasfının teslimiyet olduğunu En önemli vasfının başına geleceklere takılmadan iman edip ondan sonraki süreçte de imanının bedelini en ağır şartlarda ödemesini Ondan sonraki süreçte de son nefesine kadar ilk günün heyecanıyla o imanını muhafaza edişini görürsünüz. Hal böyle olunca ben dedim ki tamam hepsi teslimiyet kahramanı ama Kur'an tasdikliyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onu nazara veriyor. Onun yaşadığı hayat özellikle ve özellikle bu kavramı ve bu anlamı Ortaya koyuyor o zaman pazarlıksız iman ser levhasına uygun olan en önemli isim Abdullah İbni Selam'dır. O anlatılmalı dedim ve onu seçtim. İnşallah isabet kaydetmişimdir. İsabet kaydetişimin bir örneği de sizlersiniz. Allah hepimize hakkıyla o büyük insanı tanıyabilmeyi ve hakkıyla şu salondan, onun bize öğreteceği hakikatleri alarak evlerimize dağılmayı nasip eylesin inşallah. Kıymetli kardeşlerim, önce sizi bir Kur'an'i sayfaya götüreceğim. Onun üzerinden pazarlıksız iman nedir onu öğreneceğiz. Sonra tekrardan inşallah Abdullah İbni Selam'ın sofrasına geleceğiz. Kur'an'da Beni İsrail'den bahsediyoruz ya, Beni İsrail'in Müminleri anlatılırken bir sihirbazlar kıssası anlatılır. Hocalarım çok iyi bilecekler o ayetleri. Aslında Kur'an'ın pazarlıksız iman noktasında anlattığı bir tablodur. Çok örnekler var burada da özellikle onları seçmem de Beni İsrail'den olması Abdullah İbni Selam'ın da aynı soyun devamı olmasındandır. Hatırlayalım hadiseyi. Hazreti Musa Firavun'un sarayında yetişmiş artık gün geçtikçe Mısır sokaklarında Musa'ya ve Harun'a ikisine de selam olsun iman edenlerin sayıları artıyor. Firavun bakıyor ki iş tehlikeye girmiş sihirbazları topluyor diyor ki bir bayram günü bir tören düzenleyelim siz sihirlerinizi ortaya koyun. Musa da koyacaktı sihirlerini çünkü Firavun'un gözünde Musa bir sihirbazdır ama siz sihirlerinizle Musa'nın sihirlerini alt edeceksiniz onu toplum üzerinde mahcup edeceksiniz bunun üzerine de toplum ona karşı olan o ilgisini ortadan kaldıracak onun aslında çok da becerikli birisi olmadığına kanaat getirerek ona oluşan ilgi böylelikle dağılacak. Bu iş için Firavun seferber olur. Mısır'ın en meşhur sihirbazları toplanır. O anda daha hadise başlamadan iman yok daha ortada. Sihirbazlar iman etmemiş. İman etmedikleri için Firavun ile pazarlığa girişiyorlar. Ve Firavun'a diyorlar ki eğer biz Musa'yı alt edersek Musa'yı toplum üzerinde toplum içinde rezil edersek küçük düşürürsek bize ne var ne kazanacağız ne diyor firavun size şu kadar para şu kadar hediye şu kadar ganimet bunları demiyor kazanacaklarının çok büyük olduğunu onlara ifade etmek için diyor ki eğer Musa'yı yenerseniz siz benim yakınlarımdan olacaksınız yakınlarımdan olmak ne demek İstediğiniz gibi artık Mısır'da tasarruf hakkına sahip olacaksınız alacaksınız vereceksiniz kimse size niçin bunu yapıyorsunuz diye sormayacak yani vaat çok büyük bir vaat kazanacakları şey öyle ufak tefek matematikle de hesaplanacak bir şey değil çok üst düzey bir şey. Tamam diyorlar. Onlar sihirlerini ortaya koyma adına ellerindeki malzemeleri atıyorlar. Tefsir kitaplarında neler oldukları kayıtlı. Sıra Musa'ya geliyor. Musa'nın elinde asa var. Biraz korkaklık var, ürkeklik var o anda. Bir beşer olarak yüreğinde fırtınalar dönüyor. Ayetlerden okuyoruz biz bunları. Böyle bir haldeyken Allah... At asanı diyor, asa atılır atılmaz koca bir yılana dönüşüyor. Yılana dönüşünce onların neyi varsa orada sihir adına hepsini yutuyor. Bu manzaraya şahit oluyor firavun ve bu manzaraya şahit oluyor oradaki sihirbazlar ve bu manzaraya şahit oluyor oradaki ahali. Ne yapıyor o anda sihirbazlar anında tavır şudur bu yapılan ve ortaya çıkan iş sihir değil bu bir sihirbazlık değil bu bir mucize bunu yapan sihirbaz değil bunu yapan bir peygamber diyerek anında secdeye kapılıyorlar İman ettik Harun'un ve Musa'nın Rabbine diyerek imanlarını ortaya koyuyorlar. Çılgına dönüyor Firavun. Ben size izin vermeden mi iman ettiniz diyor. Eğer diyor tekrardan geri dönmezseniz... Ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazvari bir biçimde keseceğim. Sizi direklere asacağım... Şöyle işkence edeceğim böyle işkence edeceğim deyip söyleyip söyleyip duruyor. Neler neler söylüyorlarsa hiçbir şekilde ne oradaki sihirbazlardan bir geri adım var. Ne o anda o tabloya şahit olup da yüreklerinde imanı saklayan halkta bir geri adım var. Tabi o anda mahcup olan firavun çılgına dönüyor. Ondan sonraki süreç Kur'an'ın ayrı bir bahisidir. Bu tabloyu hiç aklınızdan çıkarmayın. Ben size biraz sonra hadisenin üzerinden 2.000 bin küsür sene sonrasına dair bir tabloyu aktaracağım. 2000 küsur sene sonra yer değişecek, yer Mısır değil Medine olacak. Musa'nın yerini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem alacak. Firavun'un yerini Medine'nin Yahudi alimleri alacak. Orada iman eden sihirbazların yerini de Abdullah İbni Selam alacak. Ve Kur'an'ın anlattığı o pazarlıksız iman, bir kez daha ortaya çıkacak Her türlü tehdide rağmen Abdullah İbni Selam'ın Kametiyle Duruşuyla Tarihe yazılacak Benim aziz kardeşlerim Bir cümle söyleyeceğim Çok cümleler söyleyeceğim Hele sonda bir daha söyleyeceğim Onları da emanet edeceğim de Şimdi size bir cümle söyleyeceğim İnşallah unutmayacaksınız bunu Biz İslam medeniyetinin çocukları Menkıbe medeniyetinin çocuklarıyız birileri buna burun kıvırabilir ama biz bunu iftihar vesilesi olarak taşıyoruz elhamdülillah. Ancak biz menkıbeleri asla uyumak için dinlemeyiz biz menkıbeleri uyanmak için ve bir kez daha yazmak için dinleriz. İşte Kur'an'ın anlattığı kıssalar bir yönüyle menkıbedir, bir kez daha yazılmıştır. Abdullah İbni Selam'ın hayatı bir yönüyle menkıbedir, bir kez daha yazılmıştır. 14 asır sonra bu çağın Abdullahları olan sizlere bir daha yazın diye anlatılmaktadır. Yoksa ninni dinler gibi, yoksa... Uykumuz gelsin diye bu tarz şeyleri ne dinleriz ne uyuturuz ne de uyulmasına müsaade ederiz. Menkıbelere karşı yaklaşımımız böyle olmalı ki bir daha yazmanın yolunu ve yöntemini buradan inşallah alacağımız ruh ile ortaya koyabilelim. Şimdi bu söylediklerimin hepsi bir ön bilgi olsun. Miladi 589 Abdullah İbni Selam'ın doğum tarihi Asıl adı Abdullah değil ne olduğunu söyleyeceğim şimdi Babası Selam İbni El Haris Yahudilerin en meşhur alimlerinden O gün için Yahudilerin sözüne itibar ettiği Yaklaşık 20 tane alim var O devirde Selam İbni ha El Haris de onlardan birisi 3 büyük Yahudi kabilesi var Medine'de en zenginleri Beni Kadır. Onlar bugünkü lisanla konuşalım daha iyi anlaşılsın. Kuyumculuk yapıyorlar. Daha da Türkçe eleştireyim. Tefecilik yapıyorlar. Borsayla uğraşıyorlar. Para piyasası onların elinde. Onun için en zenginleri onlar. Beni Nadir tarımla uğraşıyor. Beni Kurayza deri işletmeciliği yapıyor. Selam İbni Haris ve onun oğlu olacak olan Hüseyin İbni Selam. O aileden yani en zengin olan Beni Kaynuka'dan. Babası Selam İbni Haris oğlunu Hüseyin'i çok acayip derecede çocukken üzerinde titreyerek ilim noktasında yetiştiriyor. Öyle bir noktaya geliyor ki yaşı 20 civarı olduğu zaman bazı noktalarda babayı geçebilecek kadar ilim sahibi elde ediyor. Ve yaşı otuzlara kırklara geldiği zaman artık sadece Medine'deki Yahudilerin üzerinde ağırlığı olan bir isim olmuyor. Hüseyin İbni Selam, Teyma, Fedek, Hayber Yahudileri üzerinde de ciddi bir etkisi olan bir alim olarak biliniyor. Ve babası da özel olarak onunla ilgilendiği için Yahudilerin üzerinde ilim olarak da bazı meseleleri anlama olarak da Otorite sayılabilecek bir ilim adamı olarak önlerine çıkıyor. Böyle bir insanken bir gün babasıyla konuşuyorlar. Selam i̇bn Haris gelecek son peygamberden bahisler açıyor. Tevrat'ta son nebiye ait vasıflar anlatılıyor. Bunları dinleyince Abdullah i̇bn Selam, ben Husayn dediğim zaman da zamanda ondan bahsettiğimi unutmayın. Babaya şöyle bir soru soruyor. Bu gelecek peygamber Harun'un soyundan mı gelecek? Yani Harun peygamberin soyuna mensup mu olacak? Baba selamın cevabı şudur. Öyle olacağını umuyoruz. Eğer öyle olursa iman ederiz. Bizim soyumuzdan olmazsa iman etmeyiz. Yahudi mantığını öğreniyoruz buradan. Gönderilen Allah'ın peygamberi bizim soyumuzdansa iman ederiz. Bizim soyumuzdan değilse asla iman etmeyiz diyorlar. Böyle deyip bu cevabı alınca da son peygambere ait merağı iyice artıyor. Araştırmalara başlıyor. O günlerde... Mekke'de de aleyhissalatü vesselam efendimiz bir tevhid mücadelesi başlatmış. Onun o başlattığı mücadelenin yankıları Yesrib'e karşı geliyor, duyuruluyor. Yesrib'te bu işler konuşuluyor. O anda da imanın kapıları açılmış Yesrib'te. Müslümanlar birer birer muhacir olarak hicret etmeye başlamışlar. Hicret yurdu olarak Yesrib'e geldikleri anda... Yahudilerin alimleriyle de oturmuş bazı talebeleriyle de Abdullah İbni Selam şöyle bir karara varmış. Ben demiş Tevrat'ın metinlerinden ve onun çeşitli tefsirlerinden ve babam Selam İbni El Haris'in bana anlattıklarından gelecek son nebinin vasıflarına özelliklerine sıfatlarına dair bilgileri biliyorum. Aklımda 3 tane soru belirlemişim. O peygamber iddiasında bulunan insan Medine'ye geldiği zaman o günkü adı Yesrib'e Yesrib geldiği zaman karşısına çıkacağım bu 3 tane soruyu soracağım. Eğer bu 3 tane soruya bizim kitaplarımızda anlatıldığı gibi cevap verirse o hak peygamberdir ona iman edeceğim. Yok eğer böyle cevap vermez de Başka şeyler söylerse O yalancının tekidir Yalancı olduğunu söyleyip Ona karşı mücadele vereceğim Aklında soruları belirliyor Ve aleyhissalatü vesselam efendimiz Medine'ye Yesrib'e hicret ediyor Ondan sonrasını dinliyoruz Abdullah ibni selamdan Ben de diyor Müslümanlar gibi Müslümanlar gibi Gelecek peygamberin yolunu bekliyorum Çıkmışım bir hurma ağacının dalına Oradan gelen gideni gözlüyorum Müslümanlar o günler efendimizin yolunu gözlüyorlar Gayle oğullarının beklediği geldi diye Seslenen bizim Yahudilerden birinin sesini duydum Duyar duymaz öyle bir heyecanlandım ki Heyecandan Allahu Ekber diye bağırdım Allahu Ekber diye bağırınca ilerleyen yaşına rağmen bana yardımcı olan halam Halide Binti Haris aşağıda. Benim heyecanla duydu, konuştuğumu heyecanla bağırdığımı duyunca ne oldu ey Hüseyin dedi. Arapların beklediği peygamber geldi dedim. Halam bana dedi ki Allah senin canını almasın. Sanki İmran'ın oğlu Musa gelmiş Musa gelmiş gibi seviniyorsun. O sanki peygamber mi ki sen onun için böyle bir sevinç duyuyorsun. Hala dedim bir şey bilmiyorum. Bekleyeceğiz soracağım soruları sonra bakacağız icabına. İniyor aşağıya yanına alıyor adamları. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın ilk günleri ve Resulullah. Kuba Mescidi'nin olduğu yerde yani Af İbni Amr oğullarının mahallesinde Gülsüm İbni Hidm'in evinde o evdeyken Resulullah'a doğru adamlarıyla beraber yürüyor. Adamları merakla İbni Selam'ın ne söyleyeceğini soruları sorduğu zaman peygamber iddiasında bulunan Resulullah'ın ne cevap vereceğini merakla beklerlerken i̇bn Selam Resulullah'la şöyle bir göz göze geliyor. Bir bakış, bir nazar ondan sonraki söz şudur. Vallahi heze Resulullah. Allah'ın adına yemin olsun ki bu Allah'ın peygamberidir. Hiçbir soruyu sormadan tek bir bakışla söylediği söz budur. Soruyor yanındakiler diyorlar ki ey İbni Selam hani sorular hani soracaktın sen o sorulardan sonra sen kanaatini söyleyecektin cümle şudur vallahi bu yüz yalancı yüzüne benzemiyor bir yüz görüyor karşısında bir veç görüyor ki karşısında bu yüz asla yalancı yüzü değil diyor. Bu yüz yalancı yüzüne benzemiyor diyerek orada karşısında duranın Allah Resulü ve vesselam olduğunu tasdik ediyor. Şimdi benim aziz kardeşlerim bazı bahtsızlar şöyle şeyler söylüyorlar. Bir bakışla sahabi mi olunurmuş Allah Resulü ile yıllarca beraber olan ancak sahabi olurmuş. Bir bakış neymiş ki onu sahabi sayalım ama bir bakışın ne olduğunu Abdullah İbni Selam bakın hayatıyla söylüyor bize neden çünkü baktığın gördüğün sıradan birisi değil ki alemlere rahmet olarak gönderilen sallallahu aleyhi ve sellem o sohbeti nübüvvetin sohbeti risaletin ve bir tek bakışın ne kadar önemli olduğunu bu hadise bize anlatır. Asıl sihirbazlar kıssasıyla onun iman edişinin ne olduğunu söyleyeceğim size. Geliyor Resulullah'ın yanına. Allah Resulü aleyhissalatü vesselama iman ettiğini orada ikrar ediyor. İsmin ne diye soruyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam. İsmim Husayn İbni Selam diyor. Hiç diyor bir müminin adı Husayn olur mu? Hüseyin değil bakın Sat ile Hüseyin anlamı güzel Husayn anlamında kibir var erişilmez yüce kavuşulmaz anlamlarına geliyor Husayn kelimesi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da diyor ki senin isminin anlamında kibir var bir Müslümanın isminin anlamında bile kibir olmaz senin adın bundan sonra Abdullah diyor ne diyor Abdullah İbni Selam biliyor musunuz? Ya Resulallah yeminle söylüyorum ki bugünden sonra benim adım Abdullah'tır. Ve kim bana Hüseyin diye hitap ederse artık onlara dönüp bakmayacağım diyecektir. ve Selam Efendimizin isim konusunda böyle bir hassasiyeti var. Bu da size bir mesaj olsun. Güzel isim koyar anlamı ve çağrışımı güzel olan yanına geldi erkekse eğer isim sahibi anlamı güzel değilse kibir taşıyorsa tevhid akidesine aykırıysa Resulullah iki isimle genelde değiştirir. Çok isim koymuştur da iki ismi Resulullah çok sever erkek için Abdullah ve Abdurrahman ya kızsa kız ise de Zeynep. Ve Cemile iki isimleri sever efendimiz onları değiştirir. O anda da Abdullah İbni Selam'ın ismini Abdullah diye çeviriyor. İmandan sonra Abdullah İbni Selam diyor ki ya Resulallah. Benim kabilem yani Yahudiler. Çok hasetçi bir millettir. Eğer şimdi onlar benim Müslüman olduğumu duyarlarsa. Benim aleyhime bir şeyler başlatacaklar Medine'de ve senin nazarından da Müslümanların nazarında da kendi etraflarında da benim itibarımı zedeleyecek işler yapacaklar. Onlar benim Müslüman olduğumu öğrenmeden önce sen onları bir toplasan da beni onlara karşı bir sorsan. Bak ne diyecekler bir de sonra Müslüman olduğumu söyle bak sözlerini nasıl değiştirecekler bu sözlerimin ne demek olduğunu daha iyi anlayacaksın. Tamam diyor Efendimiz çağırıyor Yahudilerin alimlerinin ileri gelenlerinin tamamını. Abdullah İbni Selam evin içerisinde başka bir yerde onların sesini duyuyor ama onlar Abdullah İbni Selam'ı görmüyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Yahudilere soruyor. Husayn İbni Selam'ı nasıl bilirsiniz? Yahudiler birbirleriyle yarışırcasına şunu söylüyorlar. O bizim Efendimiz, babası da bizim Efendimizdi. Seyyidimiz, o en hayırlılarımız, babası da en hayırlılarımızdı. O en alimimiz, babası da en alimimizdi diyor. Peki size desem ki, Hüseyin İbni Selam Müslüman olmuş bana ne dersiniz asla diyorlar o asla sana iman etmez biz onu çok iyi tanıyoruz öyle bir şeyden Allah onu muhafaza etsin onun iman ettiğini biz asla bilmeyiz ve inanmayız diyorlar o anda Resulullah gel ey İbni Selam diyor Abdullah İbni Selam çıkıyor onların huzuruna ben şehadet ederim ki Muhammed Allah'ın kulu ve Resulü'dür. Ben şehadet ederim ki Tevrat'ta vasıfları anlatılan son peygamber Muhammed İbni Abdullah'tır deyip şehadetini söylüyor. Ne diyorlar peki Yahudiler? Söz şu, sen en şerlimiz baban da en şerlilerimizdi. Sen en kötümüz baban da en kötümüzdü ve ağızlarına geleni söylüyorlar. Size tanıdık geldi mi bu tavır? Bu Yahudi tavrı Müslümanlarda da var ne yazık ki. Zaten derdimiz bu bu tavrı anlamak. Bakıyorsunuz dün göklere çıkardığımız adam dün bizim cemaattendi ya bizimle beraberdi aynı partidendik aynı dernektendik aynı vakıftandık. Bizim başımızın üstünde adamın yeri vardı öve öve göklere çıkarıyorduk. Adam bir gün oldu yolunu değiştirdi. Dün söylediklerimizin hepsi unutuldu. Şimdi adam ayağımızın altında. Ne oldu peki? Bütün iyi vasıfları gitti. Şimdi mi kötü oldu? Bu mantık işte peygamberin düşman olduğu bir mantıktır. Bu mantıktan Allah memnun değil peygamberi de memnun değil. Böyle olduğu için orada Resulullah o Yahudileri eleştiriyor. Siz doğru sözlü değilsiniz diyor. Ve sizin söylediğiniz İbni Selam hakkında söylediğiniz sözlerde ilk şehadetiniz bizim için önemlidir. İlk söylediğiniz doğru ikinci söylediğinizse yalandı ve biz ilk şehadetinizi kabul ederiz diyor. Alırsınız inşallah buradan alacaklarınızı da şu mantıktan Müslümanlar olarak biz de kurtulmuş oluruz Allah kurtulanlardan etsin. O günden sonra tehditler o günden sonra şantajlar o günden sonra neler neler İbni Selam'a Yahudilerin uyguladıkları aynen Firavun'un Sihir bazlara yaptığı tehditler, seni sürüp çıkarırız, seni şöyle yaparız, seni böyle yaparız, maldan mahrum ederiz, sana itibar vermeyiz, seninle konuşmayız neler neler. Hiçbir şeye itibarı yoktur Abdullah İbni Selam. Neden? Çünkü pazarlıksız imanın şöyle bir tarifi var benim aziz kardeşlerim. Ne kazandığının hesabını yapacaksın, ne kaybettiğine üzüleceksin. İkisini de eğer yapmazsan sen Allah'a velilerin iman ettiği gibi pazarlıksız bir biçimde iman etmiş olursun. Eğer böyle bir iman olursa senin hayatında teslimiyet olur. Teslim olduğun için aslında müslim oluyorsun. Teslim olduğun için aslında gerçek manada mümin oluyorsun. Yani o vasıf imanının bir gereği olarak tabir caiz ise eğer gelip sana bir elbise gibi oturuyor ve sen öylece imanı temsil ediyorsun. Abdullah İbni Selam aynen böyleydi. Ne kazandığına baktı ne kaybettiğine yandı. Bir ömür Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın arkasında pazarlıksız iman nasıl olur bunu ortaya koydu o iman ettiği andan itibaren aklınıza Resulullah'ın 10 yıllık Medine sürecinde hangi tablo gelirse onun adını görürsünüz mesela Uhud'da mesela Hendek'te mesela Hudeybiye'de mesela Veda Haccında ve diğer şeylerde Allah Resulü aleyhissalatü Vesselamla onun hayatı bambaşka bir hayattır. Öyle güzel iman adına işler yapacaktır ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir defa değil iki defa değil tam üç defa Abdullah İbni Selam'ı cennetle müjdeleyecektir. Sad bin Ebi Vakkas anlatıyor bir gün diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şunu dedi. Biraz sonra kapıdan biri girecek O kapıdan girecek adam Cennetlik bir adamdır Kim cennetlik bir adama bakmak istiyorsa Biraz sonra gelecek adama baksın Herkes meraklı bakışlarla Oraya doğru yoğunlaştığı zaman Gelen Abdullah İbni Selam olacak Onun için Sad bin Ebi Vakkas şunu diyecek O güne kadar Resulullah'ın Cennetlik adam diyerek takdim ettiği ben kimseyi görmemiştim. Ama sonra görecek kendisi de onlardan biri olacak. Sad bin Ebi Vakkas görmemiş ama Mekke'de de Efendimiz nicelerini cennetle müjdelemiş. Ama oradaki o itirafı kendi adına yaptığı bir itiraftır. O güne kadar görmemiştim Resulullah o gün Abdullah İbni Selam'ı gösterdi diyecek. Yine Sad bin Ebi Vakkas'tan dinliyoruz. Medine'nin dışındayız diyor Ensar'ın mahallelerinin bir mahallesinde Bir yemek yapılmış bize Ashabın büyüklerinin hepsi orada Hepimiz davet edilmişiz Resulullah da içimizde yemeklerimizi yedik Bir miktar yemek kaldı Aleyhissalatü vesselam Efendimiz dedi ki Saklayın o yemeği Biraz sonra biri gelecek O cennetlik bir zattır Ona o yemekten ikram edin ve benim söylediğim bu müjdeyi de ona iletin. Biraz sonra bekliyorlar gelecek kim diye. Sad bin Ebi Vakkas diyor ki ben sofraya geldiğim zaman kardeşim Ümeyir bin Ebi Vakkas arkadaydı. Abdest salıp öyle gelecekti. İçimden dua dua Allah'a yakarıyorum. Allah'ım diyorum ne olur ne olur gelen kardeşim Ümeyir olsun olsun ki Resulullah'ın söylediği o müjdeye nail olsun diye. Biraz sonra baktık gelen Abdullah İbni Selam. Ona o müjdeyi verdik. Yemeği de ikram ettik. Ağlıya ağlıya o yemeği yediğine şahit olduk diyor. Başka bir gün yine aynı lafızlarla Resulullah yine müjdeleyecek. Abdullah İbni Amr bu müjdelenmenin arkasından bir hadisi anlatıyor bize. Dikkat buyurun nasıl büyük bir mesaj alacağız buradan. Diyor ki Resulullah 3 kez. İbn-i Selam'ı cennetle müjdeleyince ben kendi kendime dedim ki yahu bu adam herhalde sabahlara kadar başını secdeden kaldırmayan bir adam. Böyle ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onu cennetle müjdeledi. Ne yapıp yapıp ben onun özel hallerini öğreneceğim. Aynısını da yapacağım ki ben de Resulullah'ın o müjdesine nail olayım. Ne yapayım yapayım dedim düşündüm o gün babamla aram biraz bozuk ara ara babasıyla sorunu olur babası Amr İbni Astır varıyor Abdullah İbni Selam'ın yanına tanır zaten birbirlerini ey İbni Selam diyor babamla biraz aram bozuk istiyorum ki senin evde birkaç gün kalayım beni misafir eder misin ederim diyor beni aldı evine götürdü bir gün iki gün üç gün İbni Selam'ın evinde kaldım kaldım ama Hiçbir farklılık göremedim Ben ne kadar Allah'a ibadet ediyorsam aynısı Ben ne kadar Allah'la berabersem aynısı Benden farklı bir hali yok Ben zannediyordum ki bu adam sabahlara kadar Kur'an okuyan Sabahlara kadar namaz kılan birisi Üçüncü günün sonunda dayanamadım Karşısına çıktım Ey Abdullah dedim Aslında benim senin evine gelmemin başka bir maksadı var Olay şu şu şu. Allah aşkına söyle bana. Ne yapıyorsun ki Allah Resulü seni cennetle müjdeledi. Nasıl bir farklılığın var. Ben bir farklılık göremedim. Aynen dediğin gibi diyor. Benim senden de başka sahabi efendilerden de hiçbir farkım yok. Peki ne var ki seni Resulullah müjdelemiş olsun. Sıkıştırınca Abdullah İbni Amr. Şöyle bir söz söylüyor ne için Resulullah'ın beni cennetle müjdelediğini bilmiyorum ama varsa bir şey herhalde şundandır İman ettiğim günden beri vallahi ey Abdullah yüreğimde hiçbir mümine karşı bir kin bir haset beslemedim eğer varsa cenneti bana kazandıracak amel budur. Hiçbir Müslümana haset adına bir şeyi yüreğimde tutmadım ve bir Müslümana kin beslemedim namaz kılıyorsa ehli kıble ise la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyorsa kusuru eksiği şuyu buyu o ayrı bir mesele ama ben onları görmedim onlara karşı düşmanlığı sinemde saklamadım. Abdullah İbni Amr diyor ki eğer Allah Resulü aleyhisselatu vesselam seni cennetle müjdelediyse büyük ihtimalle budur deyip o vasfı kendine ahlaki bir vasıf olarak ediniyor. Allah bizlere de edindirsin inşallah. Kıymetli kardeşlerim Abdullah İbni Selam'ın hayatını tabakat kitaplarından siyer kitaplarından Megazi kitaplarından daha fazla tefsir kitaplarından okuyoruz biliyor musunuz çok ilginçtir neden sebebi şu çünkü Abdullah İbni Selam'ın adının karıştığı onlarca ayetin sebebi nüzul rivayeti var o kitaplarımızda ben şöyle hızlıca bir taradım belki biraz daha detaylı araştırılırsa farklı bir tablo ortaya çıkabilir Dikkat buyurun bir rakam veriyorum. 21 tane ayetin doğrudan onun içerisinde olduğu hadiseler üzerine nazil olduğunu tespit ettim. 21 tane ayet ki bu çok ciddi bir rakamdır. Sebeb-i rivayetleri içerisinde. Hepsini anlatmaya elbette ki imkan yok. Birkaç tanesini söyleyeyim. Mesela Ali İmran suresinin 113 ve 114. ayeti. Ehli kitabın hepsi bir değildir. Onlardan bazıları Allah'a iman ederler, ahiret gününe iman ederler, gecelerini şöyle imar ederler diyen ayet var ya. Bakın sebebin nüzül kitaplarına o ayetin nüzül sebebi olarak Abdullah İbni Selam'ı gösterirler. Mesela Abdullah İbn Abbas'ın bize aktardığı bir rivayet ki biliyorsunuz tercümanul Kur'an'dır o. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek ellerinde yetişen o büyük insan, Kur'an'ın her ayeti hakkında bilgisi olan bir insandır. Ali İmran Suresinin 75. ayetinin onun hakkında indiğini söyler. Hadiseyi bir hatırlayalım. Kureyş'ten bir zat 12 bin altınını Abdullah İbni Selam'ın yanında... Emanet olarak bırakıyor İslam'dan önce. Yine Kureşten bizat ticaret yapıyorlar ya kureşle Medineliler. Gelip gittikleri zaman o zaman bankalar yok. Emanet olarak emin şahıslara bırakılıyor değerli şeyler. Bir dinarını Finhas İbni Aruze isimli Yahudi bir alime bırakıyor. Aradan bir müddet geçiyor. Tabi Abdullah İbni Selam o sure zarfında iman ediyor. O Kureşli zat geliyor ve Abdullah İbni Selam'dan 12 bin okuyye, okuyye, bir ölçü birimidir. Çok ciddi bir altın ediyor. Ciddi bir miktar. Bu kadar miktar altınını Abdullah İbni Selam'dan geri istiyor. Abdullah İbni Selam hepsini tek tek adama sayarak tek bir tanesine el sürmeden emin bir biçimde. Adama sahibine iade ediyor. Ama o bir dinar veren adam bir müddet sonra Finhas isimli Yahudi alimin yanına geliyor. Bir dinarını geri istiyor. Adam inkar ediyor. Sen bana para vermedin diyor. Üzerine Ali İmran suresinin 75. ayeti iniyor. Ehli kitabın hepsi bir değildir. Onlardan birine... Kantarlar dolusu mal emanet etsen ve gitsen geri istesen tek bir tanesini el sürmeden geri verirler. O kim? Abdullah İbni Selam. Ama onlardan bazılarına da bir dinar emanet etsen gidip başlarında durup defaatle istemene rağmen alamazsın. Onlara niye vermiyorsun dedikleri zaman da. Onlar kendilerini meşru gösterecek sözler söylerler. Yani ümmiler dedikleri Arapların malları onların hanesine göre yemek caiz ya. Onun için yerler yemekten dolayı da hiçbir ızdırabı yüreklerinde çekmezler. Bu ayetin sebebi nüzulü de o. Maide 55-56 bakın Cabir bin Abdullah anlatıyor. Diyor ki bir gün geldi... Mescid-i Nebevi'de oturuyoruz biz sahabiler de var baktık geliyor Abdullah İbni Selam ama yüzünde bir hüzün var boynu bükük o Abdullah İbni Selam değil bizim tanıdığımız değil bir başkası sanki Resulullah'ın huzurunda geldi durdu selam verdi ya Resulallah dedi öyle bir haldeyim ki acayip bir ruh halim var dedi. Ne var dedi Efendimiz Aleyhisselatu vesselam. Ya Resulallah iman ettim diye. Bütün komşularım kapıyı yüzüme kapatıyor. Akrabalarımın hiçbiri benimle konuşmuyor. Hatta benimle ticaret yapılmaması için bir propaganda yayıyorlar. Öyle bir haldeyim ki bir tek dostum kalmadı Medine'de diyor. Ayet inmiş. Resulullah oyu okuyor ayeti senin dostun diyor Allah'tır Mümin, Resulüdür müminlerdir böyle dostlardır asıl galip gelecek olan da Allah'ın taraftarlarıdır. Sen neye kendine gam ediyorsun böyle dostlar varsa ve sen Allah'a böyle dostsan yani gerçek manada veliysen başka veliler mi arıyorsun diyor. Hangi birini anlatayım Allah aşkına size? Son bir örnek söyleyeyim bu fasıl için. Oturmuşlar bir gün. Sahabe oturunca neler konuşuyormuş? Buradan öğreniyoruz. Abdullah İbni Selam yanındaki arkadaşlara diyor ki, Keşke bilseydik Allah en fazla hangi amelden hoşnut olur, hangi ameli sever biz de o ameli yapsaydık, işleseydik de Allah'ın sevgisini kazansaydık. Biraz sonra Resulullah çıkıyor huzurlarına. Saf suresinin ilk dört ayetini okuyor. Dördüncü ayet nedir? İnnallâhe yuhibbul lezîne yukatilûne fî sebîlihî saffe ke ennehum bünyânun Kimi seviyormuş Allah? Kendi yolunda bir saf halinde Kenetlenerek birbirlerine kenetlenmiş bir biçimde cihat eden mücadele eden savaşan gayret eden müminleri severmiş anında sorularına semadan cevap geliyor ve Kur'an'a bir ayet oluyor dedim ya 21 ayet ama ben ancak 3-4 tanesini size anlatabildim geliyor bir gün Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın huzuruna doğru kucağında kundakta bir bebek bir oğlu olmuş adını Resulullah koysun diye Resulullah'a doğru getiriyor. Ya Resulallah diyor oğlum oldu ismini de senin koyman için getirdim biliyorsunuz Efendimiz çocuklara tahnik diye bir şey de yapar güzel bir sünnettir hurmayı ağzında Biraz yumuşatır sürer dua eder ismini koyar ezanını okur efendimizin çocuk doğarken yaptığı işler bunlar. ve vesselam efendimiz o çocuğu alıyor. Ne olsun diyor soruyorlar çocuklar isimlerini e oradaki sahabiler ya Rasulallah ne koyacaksın? Allah Resulü ve vesselam diyor ki Abdullah İbni Selam hangi soydan geliyor? Diyorlar ki Yusuf'un soyundan. Hazreti Yusuf'un soyundan gelir onun soyu. Efendimiz Yusuf'un adınız duyur duyar duymaz şunu söylüyor Yusuf diyor İbnül Kerim İbnül Kerim İbnül Kerim İbnül Kerim olan Yusuf mu? Dört kez Efendimiz bunu tekrar ediyor. Evet diyorlar. O zaman bebeğin adı Yusuf olsun diyerek orada kendisine. Takdim edilen bebeğin adını Yusuf koyuyor. Ne demek istedi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam? Yusuf, babası Yakup, babası İshak, babası İbrahim. Kerim oğlu, Kerim oğlu, Kerim oğlu Kerim. Böyle anardı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Yusuf'u. Onun soyundan geldiğini beyan ettiği Abdullah İbni Selam'ın oğluna da Yusuf adını koyacak. Aradan bir müddet geçecek bir oğlu daha olacak. Bu sefer Abdullah İbni Selam onun ismi Allah Resulü'nün ismi olsun diye Muhammed diye koyacak. Zaten de iki tane oğlu vardır İbni Selam'ın. Böyle bir hayatın sahibi Abdullah İbni Selam. Resulullah'la başka da hatıraları var ama fazla ben sizin sabırlarınızı zorlamayacağım. Efendimiz aleyhissalatü vesselam ondan razı. Hazreti Ebu Bekir döneminde yine biz onu her an Hazreti Ebu Bekir'in yanında görüyoruz. O ondan razı. Hazreti Ömer döneminde o fetih günleri, cihat günlerinde Abdullah İbni Selam yine İslam askerlerinin içerisinde, Şam cephesinde, Ürdün sınırlarında, Kudüs fetinde cepheden cepheye koşan bir alim o. Yani sadece onun ilmi kitaplarla örülü değil. Cihatsa cihat, mücadeleyse mücadele, Allah yolunda bir gayretse o gayret. Hali böyledir. Hazreti Osman döneminde... Hazreti Osman'ın istişare heyetindedir. 12 yıl boyunca Hazreti Osman'ın hep yanındadır. Asiler kuşatmış Hazreti Osman'ın evini. Gidecek Hazreti Osman'a diyecek ki, Müsaade et bize Müslümanları birleştirelim ve onlara bu telkinde bulunalım. Asileri Medine'den sürüp çıkaralım. Bu düşünceyle Hazreti Osman'ın evine gittiği zaman, Hazret Osman onu görür görmez gel ey Abdullah gel diyor gel. Bugün Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ı rüyamda gördüm. Sen rüyayı bilirsin, rüya tabirini de bilirsin. Şimdi onun da bir rüyasını anlatacağım size. Ben söyleyeyim, sen söyle nasıl davrandığım davranacağımı. Söyle diyor ey emir el Müminin ne gördün? Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ı gördüm. Cennette oturuyor önünde bir sofra sağında Ebu Bekir solunda Ömer bana dediler ki Osman yarın sen oruç tut iftarı bizimle beraber açacaksın ben bu halde uyandım diyor bunu söylerken Hazreti Osman'ın gözünden yaş akıyor nedir diyor bu rüyanın tabiri tabir üstünde diyor Osman İnşallah sen şehit olarak onların huzuruna gideceksin. Vallahi ben buraya gelirken senden izin alayım. Medine'deki Müslümanları bilinçlendireyim. Asilerle mücadele edeyim diye geldim. Ama sen bu rüyayı anlattın bana. Artık benim söyleyecek hiçbir şeyim yok. Söz Resulullah'ın sözüdür. Sen şehit olarak ona yürüyeceksin. Aynen de öyle olacak ve öyle yürüyecek. Hazreti Ali'ye ilk günlerde biat etmeyecek. Neden biat edilmediğini sordukları zaman da Osman'ın katilleri Ali'nin ordusunun içerisinde deyip o manadaki ızdırabını dile getirecek. Hazreti Ali'nin yanında Abdullah İbni Selam aleyhinde konuşulunca ne diyecek biliyor musunuz Hazreti Ali? Susun ve asla onun hakkında konuşmayın. Vallahi o benden daha hayırlı bir adam diyecek. Söz Hazreti Ali'nin sözüdür benden daha hayırlı bir adam diyecek böyle bir insan bir gün bir rüyasını anlatacak Resulullah'a Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bazen sorar sahabeye bu gece rüya gören var mı ayağa kalkacak ya Resulallah ben gördüm diyecek ne gördün anlat bakalım diyecek rüyamda çok güzel bir bahçenin içerisindeyim ya Resulallah o kadar güzel ki bakmaya insan kıymıyor. Tam bahçenin ortasında bir direk var ki insan bakmaya korkuyor. Oldukça yüksek bir direk. O direğin tam üstünde de bir kulp var. Bir anda kendisini göremediğim bir adam arkamda belirdi. Bana dedi ki Abdullah çık direğe ve o kulba yapış. O kulba yapış ve onu bırakma. Ben dedim ki nasıl çıkabilirim bana dedi ki at üstündeki fazlalıkları ben de çıkardım üstümdekileri beni bir tuttu bir fırlattı bir baktım direğin tepesindeyim tutundum o kulba, öylece uyandım ya Resulallah halen ellerim böyle rüyada böyleydi halen böyle o rüyanın altındayım tesirinin altındayım nedir bunun tabiri diyecek. Resulullah tabir ediyor. Siz bakmayın şu anda insanlar rüya hakkında olumsuz ileri geri konuştuklarına. Eğer görülen rüya sadık ve salih rüya ise biz peygamberimizin sözüyle amel ederiz. Nübüvvetin 46 cüzünden bir cüzdür. Sadık ve salih rüya ise 3 tane mesajı vardır. Ya mübeşşirat ilahidir Allah bir müjde veriyor. Ya iltifatı Rabbani'dir Allah iltifat ediyor yani sana takdir ve taltif adına bir şeyler söylüyor. Ya ikazı Rahmanidir Allah seni ikaz ediyor. Rahman olan Allah'ın tabir caiz ise eğer şefkat tokatıdır o. İşte Resulullah böyle bir sadık rüyayı tabir ediyor. Ey Abdullah diyor gördüğün o bahçe İslam dinidir. O bahçenin ortasındaki direk, İslam dininin direği olan tevhiddir. O direğin başındaki olan kulp, imanın işaretidir. Seni oraya atan zat sarıl ona demiş dört elle sarıl ve onu asla bırakma ki cennete kadar sen iman üzere yaşayıp gidebilesin. O günden sonra ben iman adına o kulpu hiç bırakmadım diyor Abdullah İbni Selam. Bırakmadığının işaretidir onun hayatı. Biz onun hayatından bunları görüyoruz. Allah kendisinden ebeden razı olsun bize de bu manada çok şey öğreterek gitmiştir. Hicri 43 yılına kadar yaşıyor uzunca bir ömür. 75 yaşlarında hastalanıp Medine'de yatağa düşüyor. Geliyor Müslümanlar ziyaret etmeye ey İbn Selam diyor nereye seni defnedelim sevdiğimin yanına diyor kimdir senin sevdiğin Osman diyor kim olacak beni Osman'ın yanına defnedin diyor ve gerçekten de vefat edince Hazreti Osman'ın yanına defnediliyor. Gidenler bu fırsatı kaçırmış olabilir. İçinizde gitmeyenler de var. Allah gidene gitmeyene hepimize o kutsal toprakları nasip eylesin. Bir kez daha yolunuz düşerse Medine'ye, Bakı kabristanlığına gittiğiniz zaman... O tek yalnız başına arkalarda duran mahzun Osman İbni Affan'ın Osman İbni Zünnüre'nin mezarına doğru yürüdüğünüz zaman Hazreti Osman'a bir selam çaktığınızda bir selam daha çakın o selamın sahibi de meclisimizin sahibi olan Abdullah İbni Selam olsun. Allah onun yolundan bizi ayırmasın inşallah. Kıymetli kardeşlerim size şimdi onun hayatının üzerinden bazı mesajlar vereceğim. Çok farklı bir hayatı olduğu için aslında birçok şeyi de anlatamadım. Ama azımızı çok saysın Rabbimiz. İnşallah söylediğim bu son mesajlar da hayatlarımıza taşınması gereken mesajlar olsun. Mesajı kimin üzerinden vereceğim biliyor musunuz? Sizin hemşeriniz bilmem bilir misiniz? Hemşeriniz olan bir zatın üzerinden vereceğim ki 20. asrın pazarlıksız imanı söz konusu olduğu zaman o isimleri alt alta yazdığımız zaman en üstlere yazacağımız bir isim o ismin sahibi. İlk kez buraya 1910 yılında geliyor o zaman gelip geri dönüyor ama sonra 1936 yılında geliyor ve 7 yıl burada kalıyor. Kaldığı günlerde de onu Resmi Kastamonu'lu olarak Kastamonu nüfusuna yazıyorlar. Sizin hemşeriniz ben gayri e, hilaf bir şey söylemiyorum. Neyse hakikat onu söylüyorum. Sizin nüfusunuza kayıtlı. 7 yılı burada geçen bir büyük insandan size mesajlar vereceğim. Kim olduğunu anladınız. Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinden bahsediyorum. Bir cümlesi var ki benim şimdiye kadar size anlatmaya çalıştığım... Ve anlatamadığım pazarlıksız iman ve onun en önemli isarı olan teslimiyeti özetliyor üstad. Bir cümleyle bakın ne diyor. İman tevhidi. Tevhid teslimi. Teslim tevekkülü. Tevekkül ise saadeti dareyni iktiza eder. İşte büyükler. Konuşunca böyle konuşuyorlar az sözle çok şey söylüyorlar bir cümleyle işi bitirdi aslında ne dedi Üstad Hazretleri iman tevhidi malum zaten tevhid teslimi hemen arkasından olmalı teslim olmazsa müslim olunmayacağını söyledik zaten teslim ise tevekkülü tevekkülün ne olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Tevekkül ise saadeti dâreyni yani iki cihan saadetini hem dünyanın saadetini hem ahiretin saadetini iktiza eder ortaya çıkarır. Ben bu cümle üzerinden beş tane şey saydı ya üstad. Beş tane size emanet veriyorum. İster alırsınız bu emanetleri üzerinde biraz düşünürsünüz bu kardeşimiz bize ne demek istedi diye biraz zihin teri dökersiniz. İsterseniz de dersiniz ki ihtiyacım yok burada bırakırsınız ama söz bir emanet ben emaneti sahipleri olarak size tevdi ediyorum. Bir iman Allah'tan başka hiçbir şeye Allah gibi tazim etmemek onu gerçek manada birlemek ondan gayrı ne varsa hepsine la hayır diyebilmektir. İman hakikatlerini öğrenmeli onları iyice kavramalı her an yüreğinde ve aklında canlı olarak tutmalısın ki son güne kadar tevhidi muhafaza edebilesin. Bir daha tekrar edeyim mi yoksa yeterli mi edeyim peki. İman Allah'tan başka hiçbir şeye Allah gibi tazim etmemek.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 Ne olur artık şu kafamızda aklımızda şirk dediğimiz zaman put dediğimiz zaman bize filmlerde gösterilen o tahtadan taştan yapılan şeylerden ibaret olduğunu çıkaralım. O bitti 21. asırdayız şeytan bizim karşımıza tahta putlarla çıkacak kadar ahmak mı o da teknolojinin en son nimetlerinden faydalanıyor. Put nedir biliyor musunuz? Ben size putun tarifini vereyim. Put Allah'a ait olan bir yere Allah gibi birini konuşlandırmaktır. Bunun adı ne olursa olsun bu bir ideoloji olabilir, bu bir şahıs olabilir, bu makam olabilir, mevki olabilir, para olabilir, şehvet olabilir ne olursa. Allah gibi sen ona tazim edersen. Onun adı ne olursa olsun o bir puttur ve la diyerek İbrahimvari bir biçimde kırılmalıdır. Aslında Abdullah İbni Selam'ın da üstadın da bize öğretmek istediği bu inşallah bu mesajı alıyoruz. İki tevhid uluhiyette ubudiyette ve rububiyette Allah'ı birlemektir. Uluhiyet Allah'tan başka ilah yoktur. Ubudiyet Allah'tan başka ibadet edilecek yoktur. Rububiyet Allah'tan başka hüküm koyacak yoktur demektir. Bu temel hakikatleri iyice anlamalı ve gereğini yerine getirmelisin ki gerçek manada muvahitlerden olabilesin. Tevhid ehli olmak buradan geçiyor. Uluhiyet'te de. Ubudiyette de rububiyette de la ilahe illallah demek budur. Bu olacak ki gerçek manada tevhid olsun. Teslim. Üçüncü mesajımız bu. Teslim bu aziz dinin mensuplarından istediği en temel esastır. Kulluk adına sana söylenen her söze Semiana ve ata'na. İşittik ve itaat ettik demendir. Yüreğinde şüphe adına ne varsa hepsini izale etmeli. Değerlerine karşı ciddiyetle güven duymalısın ki senden önce bu yolda yürüyen teslimiyet kahramanlarının kervanına katılabilesin. Teslimiyet bu. Ayet okuyorsun ne diyor? acaba diyor buradaki hüküm benimle mi alakalı yok canım aradan 14 asır geçmiştir bu o zamana aitti bu o çağın meselesi bizim değil ne oldu teslimiyeti sen zedeledin Resulullah'ın bir hadisini okuyorsun bu hadis bana ne diyor demeden acaba zayıf mı mevzu mu zayıf ne mevzu ne diye sorduğun zaman ikisinin tarifini veremeyecek kadar aciz ama zayıf mı mevzu mu onu sorgulayacak kadar alim. Öyle bir hale geldi insanımız. Böyle bir hale getirdiler bizi. Ama teslimiyet قال رسول الله ve قال Allahu Teala Semi'ne ve atana Sadaka Resulullah ve sadaka Resulullah Sadakallah ve sadaka Resulullah. Bu Allah'ın sözünü ve Resulullah'ın sözünü tasdiklemek. Asla şüphe duymamak. Teslim o, verilen mesajda o. Dört, tevekkül, kadere rıza göstermek, gelen her şeye hoş geldin demek, bütün işleri Allah'a ısmarlamaktır. Bakın dikkat edin, tevekkül, kadere rıza göstermek, gelen her şeye hoş geldin demek, bütün işleri, Allah'a ısmarlamaktır Sebepler dairesinde Yapabilecekleri yaptıktan sonra Yunus'tan bir dizi okuyorum Hoştur bana senden gelen Ya gonca gül Yahut diken Ya hayattır Yahut kefen Narın da hoş Nurun da hoş Kahrın da hoş lutfun da hoş Diyebilmendir Bu duruşu Ortaya koyabilecek dirayeti kuşan ki Övülen mütevekkillerden olabilesin Allah bizi onlardan saysın inşallah Beşincisi Saadet-i iki cihan saadetini bir arada kazanmaktır Bunun yolu ise cenneti Yüreğinde taşımaktır Eğer cenneti yüreğinde taşırsan Düşmanların sana ne yapabilir ki Hapsedilmen halvet, sürgün edilmen hicret, öldürülmen ise şahadettir. Hiçbir beklentiye ve pazarlığa girmeden iman etmeli ve sorumluluklarını yerine getirmelisin ki bu güzelliği tadabilecek seviyeyi elde edebilesin. Allah bu güzelliği de bizlere tattırsın inşallah. Kıymetli kardeşlerim. Sözlerimi bitiriyorum ama bir güzel sözle bitiriyorum bir güzel ki dünyanın en güzel lisanından çıkmış bir söz kimdir o Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek dillerinden çıkan bir söz. Abdullah İbni Selam Resulullah'tan tekrarlarıyla bize 25 tane hadis rivayet etmiş ama tekrarlarını düşersek 13 tane hadis rivayet etmiştir. O 13 tane hadisten ilk duyduğu hadisin de şu olduğunu söylüyor bize. Bize söylerken de ben Resulullah'tan ilk olarak şunu duydum diyor. Neymiş o hadis? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam demiş ki bir gün aranızda selamı yayın. Misafirlerinize yemek yedirin. Akrabalık bağlarını muhafaza edin. Gece insanlar yatakta iken siz kıyamda olun. Allah'ın huzurunda durun. Böyle yapmakla cennete girin, cennete kavuşun. Öyleyse eğer Allah aramızda selamı yaysın Yemek yedirmeyi Müslümanın bir şiarı olarak bizim de ahlakımız kılsın. Her türlü olumsuzluğa rağmen Şeytanın her türlü telkinle rağmen Akrabalardan her türlü Haksızlığı Ve karşı, olumsuz karşılığı Görmemize rağmen Akrabalık bağlarını koruma, koruyalım Ve inşallah Yorganları üzerimizden atmayı bilelim Yaralı ümmet için Sokaklarda bağırmaktan Daha önemli olan şeyin Gece Allah'la Baş başa kalarak ...gözyaşları içerisinde... ...dua duaya karmak olduğunu bilelim... ...gecelerimiz imar olsun... ...teheccüdler ahlakımızın... ...hayatımızın bir parçası olsun... ...gecemiz imar olsun ki... ...gündüzümüz inşa olsun... ...böyle yapmakla da inşallah... ...cennete yürüyen o bahtiyarların arkasında yer almış olalım... Allah bizi o bahtiyarların arkasından ayırmasın. Nasıl kastam onun da bize Abdullah İbni Selam'ın adına bir meclis kurdurup burada onu anlamayı ve anlatmayı nasip ettiyse yarın cennette yine ev sahibinin onun olduğu, yine sahibinin o olduğu Cennet yurdunda onun sofrasında bizleri buluştursun Orada buluşma duasıyla hepinizi Allah'a emanet ediyorum Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu